Evet Müslümanlar bu haftaki konumuz inşallah yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hazisiyle alakalı Müslümanların en faziletlisi kimdir diye sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuş aleyhissalatu vesselam da cevabını Men selimel muslimune min lisanihi ve yedih Başka hadisin başka rivayetleri de var ama en Muhtemet rivayeti olduğu için biz bunun üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Yani Müslüman Müslümanların elinden ve dilinden eminde selamette, selimde olduğu kişidir buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şuradan Evet. Rabbim nasip ederse inşallah Allah azze ve celle Bugün burada duyacağımız şeyleri en yakın zamanda bizlere amel etmeyi, çünkü inşallah iki kelime de olsa buradan bugün bir şeylerden istifade etmeye çalışacağız. O istifade etmiş şeyleri de inşallah en yakın zamanda hayatımıza, amelimize dökürüz. Bu husustan Rabbimizden yardım isteyeceğiz. Evet, sahabeler hayatlarını düzenleme adına, hayatlarını şekillendirme adına Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru sorarlardı. Sahabenin sorulardan gayesi dünyasından çok ahiretini şekillendirmek, ahiretini kurtarmak üzerineydi. Yani onlardan sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme genel manada dünyevi ticaretten dünyayı elde etmenin diğer yönlerinden değil de genel manada topyekun ahireti nasıl kurtarırız? Ahirette nasıl saadete ulaşırız? Hem dünyamız hem ahiretimiz nasıl izzetlenir? Hep bunun üzerinde sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorular yöneltirlerdi. Tabi soru sorulmaktan sahabeler bir dönem nehyedildiler, yasaklandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir meseleyle karşılaşmadan farazi olarak soru sormayın. Soru sordukça, sorular arttıkça mükellefiyet de artmaktaydı. Yani daha önce Müslümanlar bir meseleyle alakalı mükellef değillerken belki soru sorduktan sonra Allah Azze ve Celle onları mükellef kılıyordu. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boş yere sorulan soruları yasaklamıştı. Ve hatta sahabe der ki biz Bedevilerden, şehrin dışında yaşayanlardan birilerinin gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorular sormasını Resulullah'ın da onu cevaplarken çıkan Resulullah sahasının ağzından çıkan o sözlükleri duymayı çok isterdik. Yani birileri gelsin soru sorsun da dinleyelim diye çok talep ederdik diye sahabeler söylemişler. Genel manada sahabeler soru sormaktan yasaklanmıştı ama bu soru sahabelerin dünyası değil ahiretini şekillendirecek bir soru olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sorunun cevabını Men selimel muslimune millisanihi ve yedihi Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu, selamette olduğu kişidir diye buyurdu. Evet, dikkat edersek sorunun geliş şekli Müslümanların en faziletlisi kimdir? En faziletli Müslüman kimdir diyor? Sahabeler. Yani sahabeler kendi aralarında Müslümanların en faziletlisi olma hususunda yarışmak için aleyhissalatü vesselam'dan bu yarış hakkında birliği almak istiyor. Yani gayeleri ve amaçları en faziletli Müslüman olmak, dünyanın en zengini olmak, dünyanın en çekici insanı olmak veya bir mahallenin bir semtin en yakışıklı insanı olmak, en muteber işte insanlar arasında sözü geçen insan olmak değil de İnsanların, Müslümanların en faziletlisi olmakla alakalı bir soru geliyor. Yoksa kesinlikle dünyevi maslahat, dünyevi herhangi bir menfaatla alakalı gelen bir soru değil. Bizim ilk dikkatimizi çeken sahabenin ahirete olan endişesi bu hususta. Meşru bir endişe taşımakta sahabe. Şu an sahabenin bu sorusundan anlıyoruz ki sahabe ahiretini kurtarabilmek için kendisini ebedi cennete ulaştıracak tüm amellerle alakalı sorularını yönlendiriyor ve bu hususta da endişe taşıdığı için, kaygı taşıdığı için devamlı bunun üzerine yükleniyor. Bu sorulardan birisi de Müslümanların içerisinde en faziletlisi kimdir diye soru sorulmuş. Evet, Müslüman hayatında en fazla neye endişe veriyorsa... Neye en fazla değer veriyorsa Hayatındaki tüm sorular onun üzerinden gelecektir. Müslüman hayatında en fazla neye endişe duyuyorsa Neye değer veriyorsa Neyi seviyorsa tabiri caizse En fazla onun üzerinden soru soracak. Allah Azze ve Celle kalplerimizden dünya sevgisini çıkartsın. Kalplerimize kendi sevgisini Resulünün sevgisini İslam'ın sevgisini koysun. Allah muhafaza Tek hedefimiz dünya kazanmak olursa sorularımızın hepsi dünyadan gelecektir. Dünya hakkında nasıl para kazanırım, nasıl dükkanlarımı çoğaltırım, nasıl ticaretimi büyütürüm, şu krediyi alsam hangi yolla en güzel şekilde öderim, şu faizi girsem hangi ticareti yapabilirim, şu arabayı alsam hangi işler yapabilirim gibi sorular değil, sorumuz ahiret üzerinde olması gerekiyor. Şu ameli yaparsam Allah'ın rızasını alabilir miyim? Hangi ameli yapsam en kısa zamanda Allah'ın, Rabbimin rızasına ulaşabilirim? Hangi amel beni ateşten kurtarır? Bunun üzerinde yoğunlaşmamız, buna yönelmemiz gerekiyor. Sahabe tabiri caizse bize burada bir ders vermekte. Ey yül müslümüne eftel müslümanların hangisi daha faziletlidir? Evet. Düşüncelerimiz, hedeflerimiz, endişelerimiz... Gayelerimiz bizim imanımızdır. Neyi endişe ediyorsak imanımız o olmuştur. Neyi hedefliyorsak imanımız o olmuştur. Rabbimizi hedefliyorsak Rabbimizin rızasını hedefliyorsak gayemiz Rabbimizin rızasıysa endişemiz Rabbimizin rızasını almaksa acaba Rabbimin rızasını alabilecek miyim endişesi taşıyorsak tüm hayatımızı bu endişe üzerine bina etmiş oluruz. Ama Endişelerimiz, hedeflerimiz, gayelerimiz, başka şeylerse hayatımız o şeyler üzerine bina edilecektir. Neyi çok seviyorsak o sevgi üzerine hayatımızı ve endişemizi kuracağız. Neyi çok seviyorsak, hayatta neye çok değer veriyorsak endişemiz de onun üzerine olacaktır. Allah Azze ve Celle kendisinden başkalarını sevenlerle alakalı yani endişesi, gayesi, hedefi, Ve sevgisi Allah'ın dışında olanlarla alakalı şöyle buyuruyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ دَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'tan başkalarını ilah edinmişlerdir, eş edinmişlerdir. Allah'tan başka gayrısını eş ve dost edinmiştir, hedef edinmiştir, gaye edinmiştir. Yuhibbunehum kehubbillah. O gaye edindikleri, dost edindikleri, eş edindikleri şeyleri ise Allah'ı sevdikleri gibi sevmişlerdir. Yuhibbunehum kehubbillah. Dünya hayatını dost edinmişlerdir, eş edinmişlerdir, Allah'ı sevdikleri gibi dünya hayatını sevmişlerdir. Ticareti, malı, mülkü, kadını, parayı, dünyevi herhangi bir menfaati dost edinmişlerdir, eş edinmişlerdir. Onları Allah kadar Allah'ın sevgisi kadar sevmişlerdir. Allah muhafaza. Kimin sevgisi neye neyin üzerine çok yoğunlaşıyorsa o kişinin dünyaya dair tüm endişesi onun üzerine olacaktır. Mesela kimilerinde çocuk sevgisi çok yukarıdadır. Çocuğunu çok seviyordur. Çocuğunun geleceği için çocuğunun geleceği için kendisinin ahiretteki hayatı hiç önemli değildir. Kendi ahiret hayatını ateşe atabilir. Önemli olan çocuğunun dünyadaki geleceğidir. Çocuğunu, evladını çok seviyordur. Bütün endişesi çocuğudur. Evlatlarıdır. Çocuklarının geleceğidir. Onun için hayatını onun üzerine bina etmiştir. Varlığını, malını, yoğunu, vaktini, tüm her şeyini evlatlarının geleceği için harcamıştır. 70 yaşında Allah Azze ve Celle ecelini aldığı zamanda hayatı sadece ve sadece evlatları üzerine bina edilmiş bir şekilde sürüp gitmiştir. Allah muhafaza. Onun için fıtrat icabı İnsan olmamız gereği bir şeyleri sevebiliriz. Ama bizim en fazla Rabbimizi sevmemiz gerekir. Bizim en fazla ebedi hayatta bizi cennetine sokacak olan o yüce ilahi sevmemiz gerekir. Ebedi hayatta bizden kaçacak, bizden fani olacak, tabir caizse bize düşman kesilecek olan evlatlarımız, hanımlarımız, babalarımız, analarımız, malımız, mülkümüz Değildir bizim en çok seveceğimiz şeyler. En çok seveceğimiz Rabbimizdir, Resulüdür, davamızdır, dinimizdir, davetimizdir. Çünkü bize ebedi hayatta sahip çıkacak olan bunlardır. Onun için Müslümanlar neyi çok seviyorsak endişemiz onun üzerine olacaktır. Bizler Rabbimizi seversek Rabbimizin rızasını kazanmayı, kazanma endişesinde olmuş oluruz. ama diyor iman edenlere gelince onların en çok sevgisi en şiddetli sevgisi Allah'a olan sevgilirdir. Onların sevgisi Allah'a daha şiddetlidir. Onlar her şeyden çok Allah'ı daha çok severler. Onların tek endişeleri Allah Azze ve Celle'dir. Yani Allah'ın rızasını almaktır. Bakın iman edenlerin sıfatı. Onların dünya hayatındaki tek gayesi, tek endişesi tek hedefi Rabbinin rızasına ulaşmaktır. Allah Azze ve Celle'yi sevmektir. Endişesi, gayesi, sevgisi, hedefi bu olan kişi bu yüce ilah uğrunda hayatını şekillendirecektir. Bu yüce ilahın rızasının olduğu ameller hususunda hayatını şekillendirecektir. Allah Azze ve Celle hepimizin tek hedefini, tek gayesini kendisinin rızası alma hususunda kılsın inşallah. Aynen. Yine <gül> ayetlerle ve hadislerle alakalı diğer bir ayette yine yani şöyle buyuruyor. Men harse'l ahireti men kana يريد harse'l ahireti harfi. Kimin talebi, gayesi, isteği, endişesi dünyanın ekini ise harse'l <gül> Men kæne yuridu harfet dunya nu utihi Kimin endişesi, gayesi, isteği, talebi, dünyayı kazanmaksa Diyor ki Allah Azze Celle, ona veririz. Yani kimin hedefinde dünyayı kazanmak, dünyaya kazık çakmak varsa Ona o istediğini veririz. Kimin hedefinde tarlaları sürmek varsa ulaşır. Kimin hedefinde hayvanlara sahip olmak, davarlara sahip olmak varsa ulaşır. Kimin hedefinde gökdelenler dikmek varsa O ona ulaşır. Kimin hedefinde ticaretini büyütüp dünyaya hakim olmak varsa ulaşır. Onu veririz diyor Allah Azze ve Celle. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ ف۪ي Ama diyor kimde kimin de düşüncesi, endişesi, gayesi, isteği, talebi ahiret hayatı ise, ahiretse, ahiret ekini ise onun diyor ekinini, onun isteğini artırırız. Ekinini, talep etmiş olduğu şeyi ona veririz. Ahiret Allah Azze ve Celle'nin rızasını almaktır. Dünya ise Allah muhafaza cehennemi satın almaktır. Onun için bizim tek gayemiz ahiret olacak. Rabbimizin rızası olacak. <gülüyor> <gülüyor> وَمَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَسِبِ Kimin diyor? ekili dünya olursa, isteği dünya olursa onun için hiçbir nasip yoktur. Aynı ayette geçen ve her zaman yapmış olduğumuz duadaki gibi. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق onlardan kimisi dedi ki ya rabbi rabbimiz biz sadece senden dünyada iyilik istiyoruz ya rabbi bize sadece dünyada iyilik ver diyenlere وما له في الآخرة من خلاق onların ahiret teçvir nasibi yoktur dünyada istediklerini veririz diyor Allahu teala onlardan kimisi ise ومنهم من يقول ربنا آتنا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابًا نَارِ Onların duası ise nedir? Ya Rabbi, bizi hem dünyada hem ahirette iyilik ver. Ve bizi cehennem azabından koru. Dünyadaki iyilik nedir? Ahiretteki iyiliğe ulaşabilmektir dünyadaki iyilik. Yani ahirette ebedi saadete ulaştıracak bilgiye ve amele ulaşmaktır dünyadaki iyilik. Biz Rabbimizden dünyada iyilik istiyoruz ya, işte bu iyilik nedir? Kitap ve sünnet üzere olabilmek, Allah Azze ve Celle'nin o sırat-ı mustakim üzere, O dost doğru yolu üzerine olabilmektir dünyadaki iyilik. Onun için biz Rabbimizden ahiretteki ve dünyadaki iyiliği beraber isteyeceğiz. Dünyadaki iyilik de inşallah bizi ebedi hayatta mesut olmaya götürecek. <gülüyor> Başka bir yine aynı bu ayetlere benzer çok ayet var Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı. minkum مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ Onların diyor içlerinden kimisi dünyayı ister, kimisi ise ahireti ister. Onların işlerinden kimisi dünyanın peşinde koşar, dünyayı talep eder. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ Veyahut onun sizin içinizden kimisi ise ne yapar? Ahireti ister. Kim ahireti isterse Allah'a yemin olsun ki kazanmıştır. Felaha erecektir, kurtuluşa erecektir. Büyük karda olan onlardır. Kim de dünyayı isterse Allah muhafaza. هُلَا Hasirun الْخَاسِرُونَ Muhakkak işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Allah Azze ve Celle isteyene verecek, isteyene verecek. Ama kesinlikle bu dünyada alan öbür dünyada hiçbir şeye sahip olamayacak. Sadece bu dünyayı isteyen öbür dünyada bir şeye sahip olamayacak. <gülüyor> evet Müslümanlar o zaman laf, yani lafın kısası ve özü nedir? Bizim endişemiz dinimizdir. Bizim endişemiz ahiretimizdir. Bizim endişemiz Rabbimizin rızasıdır. Bizim endişemiz Rabbimizin rızasını alarak cennete girmektir. O zaman hayatımızı endişelerimizin üzerine bina etmemiz gerekir. <gülüyor> evet, sahabe de bu tip bir endişeden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme endişesini yakine çevirecek, faydaya çevirecek soruyu sormuş. Cevabını ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslümanların O kişinin elinden ve dilinden salim olduğu kişidir. Müminlerin en faziletlisi. Yani Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu, emin, emin olduğu kişidir. Evet, yani ne demek? Müslümanların kesinlikle o kişiden zarar görmediği kişidir. Yani Müslümanlara hiçbir zararı dokunmayan kişidir. Elinden ve dilinden Müslümana hiçbir şekilde zarar ve sıkıntı ulaştırmayan kişidir. Peki, mümkün? Yani bunun manası şu mudur sizce, elimizi tutalım, çenemizi, ağzımızı kapayalım, oturalım, oturalım yerimizde, hiçbir şey yapmayalım Müslümanlar da bizim elimizden ve dilimizden emin olsun. Bunun manası bu mudur? Yoksa elimizi de çalıştıralım, dilimizi de çalıştıralım ama Allah'ın rızasının olduğu şekilde çalıştıralım ve çalıştırmış olduğumuz elimizle, dilimizle insanlara hakikati, insanların ahirette salim olduğu şeyleri onlara ulaştıralım yoksa bu mudur? Hani burada insanlar elinden ve dilinden kişiden emin olacaklar. Ne demek? Dilimizi kapattık, elimizle bağladık, oturalım, hiçbir şey yapmayalım. İnsanlara bir şey anlatmayalım. İnsanlara bir şeyler yapmayalım, ortaya bir şey koymalım. Muhatabımız bizden emin olsun, muhasebimiz bizden salim olsun. Burada anlatılmak <gülüyor> istenilen bu değildir. Burada anlatılmak istenilen dilimizle emri bil maruf yapalım. Nehiyanil munker yapalım. Elimizle şeriatı tatbik edelim. Şeriat beldesinde ise... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi o hak cezalarını uygulayalım. İnsanları bu şekilde salim kılalım. İnsanlar bu şekilde bizim elimizden ve dilimizden salim olsunlar. Tamam doğru. Bir Müslüman hiçbir Müslümana zarar ulaştırmayacak. Zarar altında bırakmayacak. Bu doğru. E, peki bu meseleyi anlayabilmemiz için dilimizi kapatıp oturmamız mı gerekiyor? Yoksa hak olan şeyi söylememiz mi gerekiyor? Hak olan şeyi İnsanların ihtiyacı olan şeyi, ahiretleri namına, ahiretlerini kurtarmak için susuz bir çölün suya ihtiyacı olduğu gibi insanların ihtiyacı olan o bilgiyi, o kitap ve sünnetteki bilgiyi insanlara anlatarak insanları emin kılmamız, salim kılmamız gerekir. İnsanlara rahatsızlık verecek şey nedir? İnsanlar neyden rahatsız olurlar? Hadiste diyor ki, İnsanların rahat, insanları rahatsız etmeyen kişidir Müslümanların en faziletlisi. Müslümanların en faziletlisi insanları rahatsız etmeyen kişidir. Peki insanlar nereden rahatsız olurlar? Biz buna dünya penceresinden değil, ahiret penceresinden bakmak zorundayız. Bir Müslüman olaya ahiret penceresinden bakarsa insanlar dünyadan rahatsız olurlar. O zaman biz dünyayı değil de insanlara ahireti anlatırsak dünyanın faniliğini anlatırsak dilimizde, dilimizde insanları salim kılmış oluruz. Çünkü insanların rahatsızlık duyduğu şey dünya olarak bakarsak ama dünya olarak bakarsak neyden rahatsız olurlar biliyor musunuz? Mesela ticaret yapacaktır, faiz alması gerekir, kesinlikle kendisine kredi lazımdır. Şimdi sen konuşursan rahatsız olacak senden. Allah faizi haram kılmıştır alamazsın dediğin zaman senden rahatsız olacağından dolayı der ki kardeşim sus Şu dilini bir sus, ağzını bir kapat da rahat olalım. Kendimize gelelim, emin olalım. Konuştukça bizi batırıyorsun gibisinden. Senin hakka olan, hakka dair sözünden rahatsız olacak. Peki o rah onun rahatı kaçacak diye, o rahatsız olacak diye. Amaç onu rahat rahatlatmaksa onu rahatsız etmemekse biz ağzımızı mı kapatacağız o zaman? Değil. Biz hakkı söyleyeceğiz. Hakkı söyleyerek bak dilimizden ona emin kılacağız. Susarsak o zaman biz dilimizden o karşı tarafı emin kılmamış oluruz. Onu rahat ettirmek için susarsak, ya ben suç, ağzımı kapatayım o da gitsin, rahat rahat kredisini alsın. Rahat rahat gitsin, günahını işlesin, haramını yapsın, rahatsız olmasın benden deyip ağzımızı kapatırsak, o zaman bu hadise muhalefet etmiş oluruz. Kapatamayız. Söyleyeceğiz. Rahatsız olsunlar. Rahatlarını bozsunlar, rahatlarını bozalım veya rahatlarımızı bozsunlar ama söyleyeceğiz. Çünkü emri bil maruf ve nehyanil münker bunu gerektirir. Bizler bu şekilde karşı tarafa elimizi ve dilimizi rahatlatacak şekilde kullanmamız gerekir. Evet. Yani hakkı söylemek hakkı hakkı söylememek, hakkı söylememek birilerini rahat ettirmek manasına gelmez. Kesinlikle bunu bu şekilde algılamayalım. Hakkı söylememek o ortamda hakkı gizlemek birilerini rahat ettirmek manasına gelmez. Biz bugün Türkiye'de hilal meselesini hak olan, doğru olan meseleyi açıklamazsak eğer belki birileri bizim bu konuyla alakalı açıklamalarımızdan rahatsız olacak. Rahatları bozulacak. Devletlerine halel gelecek. Kanunlarına, yasalarına belki bozukluk gelecek bizim konuşmalarımızdan dolayı. Ya biz konuşmayalım onlar da rahat etsin. Onlar bizim ağzımızdan emin olsunlar deyip Allah'ın hak olarak bildireceği şeyi gizlersek biz kesinlikle Müslümanların faziletlerinden alamayız Bilakis hakkı gizleyen günahkarlardan olmuş oluruz. Kurban meselesiyle alakalı bayramın Hic zil hissenin 10. günü cumaya denk gelmesini Türkiye takvimine göre perşembe olduğunun yanlış olduğunu kesinlikle gizlemeyeceğiz söyleyeceğiz. Velev ki birilerinin rahatı kaçsa dahi. Velev ki bu hususta rahatsız olsalar dahi. Çünkü hak olan söylenilmesi gerekiyor. Gizleyemeyiz. Gizlersek Allah Azze ve Celle diyecek ki niçin o gün o hakkı gizledin. Var gücümüzle bu hakkı yaymamız gerekiyor. Her mesele de bu şekildedir bildiğimiz ve iman ettiğimiz doğruları bildiğimiz ve iman ettiğimiz doğruları Rabbimizin yardımıyla her ortamda söylemek zorundayız. Her ortamda söylemek zorundayız. Yeri gelmişken de söylüyoruz Zilhikçe Zilhikçenin 10. gün olduğu için Kurban Bayramı, Zilkade 30'a tamamlandığı için bu sene Kurban Bayramı Cuma gününe denk gelmiştir. Yani Kurban Bayramı'nın birinci günü 26 Ekim Cuma günüdür. Çünkü bugün bir ibadet yapılacak. Milyonlarca, milyarlarca insan bugün Rabblerine bir ibadet sunacaklar. Bu ibadetin adıysa ne? Allah için kan akıtmak, kurban kesmek. İbadetin şartını kabul edilmesinin şartlarını Allah Azze ve Celle koyar. Allah Azze ve Celle her ibadete şart koymuştur. Her ibadetin kabul edilmesinin ana şartlarından birisi de vakittir. Vakti gelmeden ibadeti yaparsan eğer, o ibadet kabul olmaz. Vakti gelmeden kılınan namaz gibidir. Vakti gelmeden kılmış olduğun namaz kabul olur mu? Ya Allah kabul eder, ben gecenin üçünde sabah namazını kılayım, vurayım kafayı yatayım. Allah kabul eder deyip, vakti gelmeden sabah namazını kılsan, sonra sabah da ben namazı kıldım desen, namaz kılmış olur musun? Olmazsın. O zaman vakti gelmeden kurban da kesersen, o kurban, kurban ibadeti değil, ailene sunmuş olduğun etten başka bir şey olmaz. Arefe günü insanların Arafat dağında vakfe yaptıkları o gün sen burada tutup bayramın birinci günü diye kurbanını kesersen o kurban etten başka bir şey olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabelerden birisi gelir, kurban bayramı, kurban şey bayram namazından önce bayram namazından önce kurbanını kesmiş halde gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki Git o kesmiş olduğun kurban senin ailene et olarak yediye etmiş olduğun bir kurbandır. gücün yetiyorsa git bir tane daha keser. Kurban kesmek istiyorsan yani bunu ibadet olarak yapmak istiyorsan git namazdan sonra bir daha kes. Kim namazdan önce kurbanını keserse o ailesine sunmuş olduğu bir et haline gelmiş olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bayramın birinci günü, şey, bayram namazından önce kesilen kurbanlar dahi et oluyorsa... Arefe günü bayramdan bir gün önce kesilen kurbanlar ne olur siz düşünün. Onun için hak söyleyeceğiz. Birilerinin rahatı kaçabilir. Bizler rahatsız olabilir. Veya söylemiş olduğumuz sözden dolayı bir sıkıntıya düşebiliriz. Söylemiş olduğumuz sözden dolayı bizim üzerimize baskı uygulanabilir. Uygulanabilir. Uygulanacak da ama biz bundan susmayacağız, geri durmayacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Hakkı her ortamda söyleyeceğiz. Her, her türlü hakkı ilan etme hususunda... Ne yapacağız? Allah Azze yardım isteyeceğiz ve söyleyeceğiz. Yani eğer biz bu hadisi, Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu kişidir hadisini, etliye sütlüye karışmayan, kimsenin rahatını bozmayan, kimsenin haline sıkıntı, musibet katmayan bir kişi olarak alırsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları evlerinden etti. Ocaklarından etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binlerce kişiyi düşman karşısına çıkarttı. Savaşa çıkarttı. Yanlış mı yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişiyi babasından ayırdı. Çocuğunu annesinden ayırdı. Babasına karşı savaş meydanında oğlunu çıkarttı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yanlış mı yaptı? Böyle mi algılayacağız bu zaman? Kimseye karışmayalım. Millet bizim elimizden ve dilimizden. Salim olsun. Biz hakkı söylemeyelim. Biz Karabekir'de Kazım Karabekirde davet yapmayalım. İnsanlar rahat kalsın. İnsanlar aileler arasında çocuklarıyla babaları arasında herhangi bir sıkıntı endişe kalmasın. Güllük gülistanlık hayatlarına devam etsinler. Değil. Nasıl ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daveti gereği hiçbir şeyi gizlemedi. Gerektiği yerde babayı oğluna düşman yaptıysa biz de anlatacağız ama hakkı anlatacağız. Batılı değil. Rabbimizin bizden istediğini anlatacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığını anlatacağız. Yanlış anlatmayalım. Yanlış anlatırsak kafamıza vursunlar. Rabbimizin istediğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığını anlatacağız. Ve bu hususta da inşallah Allah azze ve bizim anlattığımız şeylerle <gülüyor> Belki onlarca, belki yüzlerce, belki binlerce kişiye hidayet verecek. Bu hususta da Rabbimizden yardım isteyeceğiz. Müslümanlar hakkı anlatmaktan, hakkı ilan etmekten kesinlikle geri durmayacağız. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Şimdi dilden bahsettik. Elle alakalı da elinden demin olması gerekir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Hat uygulanması gereken cezalar kendisinin yanına geldiği zaman... Hat uyguladığı zaman... Hırsızlık yapanın kolunu kestiği zaman, zina edeni recmettiği zaman yanlış mı yapmış oldu? İnsanlar Resulullah sallallahu elinden zarar mı görmüş oldu? Değil. Bilakis salim oldular. İnsanlar Resulullah eliyle yaptığı şeylerden salim oldular, emin oldular, emanda oldular. Bizler de hem elimizle hem de dilimizle şeriat bizden istiyorsa onu yapacağız. İnsanlara bu şekilde hakkı anlatacağız, hakkı söyleyeceğiz. İnsanları elimizden ve dilimizden emin kılacağız. Evet, çünkü insanları bu şekilde yönlendirmek onların cennete ulaşmasına yardımcı olmaktır. Her ne kadar zahiren bakıldığında babayla evladın arasının ayrıldığı gözükse dahi veya ocakların yıkıldığı gözükse dahi ama nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı mücadele kişilerin cennete girmesi için bir uğraştı. Kişilerin ebedi hayatta mesut olabilmesi, huzurlu olabilmesi için verilen bir davaydı. Dünyalar için değil. Dünyada belki sıkıntı yaşadılar. Eziyet çektiler ama ebedi hayatta mesut olacaklar. İnşallah bizler de inşallah onlardan oluruz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki haftalarda söylemiştik Konumuzla alakalı olduğu için tekrar hatırlatıyorum. Diyor ki, İnnel abdele yetekellemu bil kelimeti, na <mâ> yettebey ynufi yezin nubiha ile nari e mabe merib diyor ki bir kul bir kişi öyle bir kelime kullanır ki öyle bir söz söyler ki <gülüyor> o söz ile cehennemin doğuyla batı arasındaki uzaklığı kadar cehennemin uzak bir yerine girer söylemiş olduğu söz sebebiyle Allah muhafaza eğer bu ne demek bu hakkın Dışındaki batılı söylemek. Yani kişi dikkat etmeden ağzından batılı bir söz çıkartır. Bir söz çıkartır. O sözüyle Allah muhafaza cehennemin en uzak köşesine atılır. Cehennemin en uzak kıyısına atılır. Onu ise Peygamber S.M. hadiste doğuyla batıdan daha uzak bir yer olarak belirlemiş. Onun için söyleyeceğimiz şeyler, dilimizle insanları selamette kılacağımız şeyler tamamıyla Allah'ın rızasının ve Resulullah S.A.V'nin bize gösterdiği şekilde olan şeyler olması gerekir. Yani kitap ve sünnete dayalı şeyler olması gerekir. Hevamızdan, hevesimiz hevesimizden, kendi fikrimizden, zihnimizden değil de kitap ve sünnet neyi söylememiz istiyorsa, Rabbimiz neyi haykırmamız istiyorsa, onu söylememiz gerekir ki Allah muhafaza aksi takdirde söyleyeceğimiz şeylerle Allah muhafaza cehenneme gidilebilir. Onun için söyleyeceğimiz şeyler kesinlikle hak olan, batıldan uzak olan sözler olması gerekir. Yine dille alakalı, söylemle, sözle alakalı Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki, من يَبْمَنْ لِي بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ أَبْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ Kim bana? iki dudağı arasındaki yani dilini emniyet ederse, eman verirse, garanti ederse ve iki bacağı arasındakini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim diyor Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. O zaman Bizim hayatımızda dilin çok büyük yeri vardır Müslümanlar. Bu son okumuş olduğum hadis, bütün Müslümanlar için kişiler, bütün insanlar için kişileri cehenneme götürecek iki, iki büyük sebeptir. Yani kişiler cehenneme yalnız ve yalnız iki sebepten dolayı giderler. Dünya üzerinde yaşayan tüm insanların cehenneme gitmesinin iki sebebi vardır. Bir... Dillerini, dillerinden dolayı iki ise iki ise bacak aralarından dolayı. Affınıza sığınarak söylüyorum. Bu bizim için gerçekten çok önemli olan iki meseledir. Şeytanın en fazla insanla uğraştığı iki yerdir. Dili basite almayın. İki dudak arasındaki o et parçasını basite almayın. Düşün insan ağzından bir kelime çıkartır. Aa, o diliyle basite almış olduğu o dille bir söz söyler. Allah Azze ve Celle sırf o sözünden dolayı onu cehennemin en uzak yerine atar. Dil basit bir şey değil. Veya o sözüyle öyle bir kelime kullanır ki onu cennetin en üst derecelerine götürür o, o dili. O zaman kişiyi cennete sokacak olan şey nedir? Bizim hafife almış olduğumuz iki dudağımızın arasındaki o et parçasıdır. Dilimizdir. Bizi ebedi hayatta saadete ulaştıracak olan şey nedir? Dilimizdir. Hakkı haykırmaktır, hakkı söylemektir, davet yapmaktır. Allah'ın rızasının olan olduğu şeyleri insanlara anlatmaktır. Ve o şekilde de dille amel etmektir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilimize sahip çıkabilmemiz için başka bir hadiste bizleri ümmetini şöyle uyarıyor. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ Diyor ki, Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse, ya hayır söylesin, ya da sussun. Bakın, dilimizi garanti altına almak istiyorsak, dilimizi garanti altına alıp, dilimizden dolayı cezalandırılmak istemiyorsak, ya hayrı biliyorsak söyleyeceğiz, ya da susacağız. Hayır nedir? Hayır, kitap ve sünnetin olduğu şeydir. Allah'ın rızasının olduğu şeydir. Müminlere ahirette faydalı olacak bilgidir hayır. Kim hayır biliyorsa söylesin haykırsın bilmiyor bilmeyen de sussun. Yani boş şeyler konuşarak lüzumsuz şeyler konuşarak dilini Allah katında mesul duruma getirmesin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu hadisten şu anlaşılır mı? Hayır bilmiyorsak o zaman susalım. Ne de olsa hayır bilmiyoruz. Yani bu hadis bizi susmaya değil hayrı öğrenmeye teşvik etmesi gerekir. Hayır olan bilgileri çoğaltmaya teşvik etmesi gerekir. Ne de olsa ben hiç hayır bilmiyorum. Yani ne demek? Ben hiç ayet bilmiyorum. Ben hadis bilmiyorum. Bu hal üzere kalayım. Kendim ben rahattayım. Bu şekil kendimi emanda hissediyorum deyip hayırı öğrenmemek manasına gelir mi? Kesinlikle gelmez. Bu hadis bu hadis bizi hayır olan bilgileri çoğaltmaya teşvik etmesi gerekir. Ki hayır söyleyelim. Her söylemiş olduğumuz hayır hayırdan dolayı her yapmış olduğumuz davetten dolayı Allah Azze ve Celle bizleri mükafatlandıracak. Hayır ilan etmemiz, hayır haykırmamız gerekir. Hayır kitap ve sünnettir. Hayır, hayır kitap ve sünnetin ortaya koyduğu şeydir. Hayır olan söz yani iyilik olan söz Allah Azze ve Celle'nin rızatının olduğu şeydir. Hayır olan söz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söylediği sözlerdir. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Neyi söylemişse onu söylemeye gayret edelim Neyi söylememişse neyden kendisini engellemişse onu söylememeye çalışalım bir hadisinde diyor ki Peygamber ve sellem kişinin imanının güzelliğindendir mala yani terk etmek kişinin imanının İslamının güzelliğindendir mala yani teala demek düzünssüz olan şeyleri terk etmek Boş olan şeyleri terk etmek kişinin İslam'ının, imanının, Müslümanlığının güzelliğine delalettir. Ne kadar boş konuşan insan varsa, hayatındaki konuştuğu şeylerin çoğu boşsa o insan o denli imanından ve İslam'ından eksiklik yaşayacaktır. Yani düşünün ki son bir senede neler konuştuk? Bir sene de gerek yok ya. Sabahtan, bu sabahtan akşama kadar neler konuştuk? konuşmuş olduğumuz şeylerin cümlelerin üzerine, cümlelerin üzerine hayır olan, hayır etiketiyle hayır olmayan etiketini yapıştıralım. Misal olarak söylerim, akşama kadar bin cümle kullandık, bin cümle kullandık. Şu bin cümleyi gözden geçirelim, hangisinin hayır diyebileceğimiz, hangisi hayır olmayan bir söz, yani hangisi işte kitap ve sünnete uygun, İslam'a uygun, İslam'ını, imanını, insanını artıracak söz, hangisi, Onun tersinde olan söz yapıştıralım. Acaba bin tane cümleden bize kaç tane hayır sözü kalıyor? Herkes kendi konuştuğu şeyleri düşünsün. Acaba ne kadar hayır için konuştuk, ne kadar boş şey için konuştuk? Ebu Bekir radiyallahu anh, Allahu alem hadis sahih midir tam olarak hatırlamıyorum. Boş söz konuşmamak için, konuştuğu şeyin boş olduğunda kendisine hatırlatsın diye ağzına böyle fındık e, parçası kadar taş alırmış. Ya yani konuşacağım zaman işte ağzı o hemen aklına getirir onu acaba bu söyleyeceğim cümle hayır cümletimi şer cümletimi hayırsa ağzından taşı çıkartır konuşurmuş şerse taşı almazmış ki konuşmasın diye. Yani buna atmış oluyor insanın dünya hayatındaki konuşacağı sözlerin, söylemlerin hayırlı mı hayırsız mı olduğu için kendisine yardımcı olan bir vesile olmuş oluyor. Allahu alem hadis sayı olabilir, sayı olmayabilir ama sonuçta Hani bu hadise bağımlı kalacaksak bu tip uygulamaları hayatımızda yapabiliriz mesela. Bizleri engelleyecek, bizlere nasihat edecek kardeşlere deriz ki boş söz konuşacağımız zaman bizi uyarın, boş şey konuşmayalım. Çünkü konuştuğumuz her sözden, şu dilin hareket ettiği her şeyden mesul olacağız, sorumlu olacağız. Yani insan ister ki hayatı boyunca milyarlarca kelime konuşsun, hepsinin hayır olmasını ister. Hepsinin hayır olmasını ister. Onun için bu hususta yardımlaşılabilir veya bu mesele üzerinden farklı farklı fikirler üretilerek birbirimize yardımcı olabiliriz. Amaç hayırı konuşmak, boş olan şeyi konuşmamak veya boş olan sözlerimizi, cümlelerimizi aza indirmek. Bunun üzerinden ne yapabiliriz? Fikirler üretebiliriz. <gülüyor> Geçen hafta, iki hafta önce olması lazım. Bir adet söylemiştik size. Peygamber sallallahu diyor ki, Sizlerden birisi kendini tahkir etmesin, kendine hakaret etmesin, kendisini küçük göstermesin. Sahabe soruyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, kişi kendisini nasıl hakaret kendisi nasıl hakaret edebilir, nasıl küçük düşürebilir, nasıl tahkir eder? Peygamber Efendimiz ne demişti? Bir mecliste olduğunuz zaman, Allah'ın o mecliste sizin söylemenizi istediği bir kelime vardır. Şayet siz o mecliste, o ortamda, o kelimeyi söylemezseniz, Allah Azze ve Celle yarın kıyamette size sorar. Ey kulum niçin o gün o kelimeyi söylemedin dediği zaman o insanda der ki diyor ya Rabbi insanlardan korktum. Allah Azze ve Celle der ki diyor ona Allah'ın korkusu insanların korkusundan daha fazla daha şedid değil miydi? İşte bu diyor kişinin kendisini ne yapmasıdır? Hakir görmesidir. O zaman bu da neyle alakalı Müslümanlar? Hakka aykırmakla alakalı. Hakkı söylemekle alakalı. Hakkı ilan etmekle alakalı. Eğer dilimizle muhatabımızı emanda kılacaksak, salim kılacaksak o zaman hakkı aykıracağız. Bu mekanda, bu mecliste söylenilmesi gereken ne söz varsa hepsini söyleyeceğiz ki yarın ahirette Allah azze ve celle karşımıza çıkmasın. <gülüyor> Müminler kendi aralarında bu şekilde yardımlaşırlar. Vel mu'minu'ne vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd ye'murune bil ma'rufi ve yenhevne anil munker Mü'min erkekler, mü'min kadınların dostudurlar. Onların bazısı, bazısının dostudur. Yani mü'min erkekler, mü'min kadınların dostudur. Ye'murune bil ma'rufi Her zaman devamlı ma'rufu emrederler. Hakkı söylerler, hakkı ilan ederler. Ve yenhevne anil munkeri Ve kötülükten engellerler. Vel munafiqun vel munafiquatu ba'duhum Munafıklar da birbirlerin dostudurlar. Ye'murune bil munkeri ve yenhe'un ani'l ma'ruf. Onlar da münkeri emrederler, kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar. Ortada iki tip insan var. Ya hakkı söyleyecek ya da batılı söyleyecek. Ya hakkı haykıracak ya da hakkı gizleyecek. Birisi müminler, diğeri ise münafıklar. Birisi söylemiş olduğu hak ile inşallah biiznillah cennetin en yüksek derecelerine ulaşacak. Diğeri ise Allah muhafaza söylediği kelime ile Allah muhafaza cehennemin en uzak köşesine atılacak. Allah azze ve celle inşallah bize her ortamda her zaman hakkı söylemeyi, hakka aykırmayı nasip etsin. Amin. Evet. Bu hususta ise münker hadisi vardır. Çok meşhur hepimiz biliyoruz. Sizlerden birisi bir münkerle karşılaştığından kötü bir işle karşılaştığından gücü yetiyorsa eliyle, yetmiyorsa diliyle, yetmiyorsa da kalbiyle onu değiştirsin diyor Resulullah Sarsan bir hadiste. Elimizle değiştiremediğimiz şeyi dilimizle en azından değiştirmeye çalışacağız. Elimizle müdahale edemediğimiz bir ortama en azından dilimizle müdahale ederek Dilimizle o ortamı emin kılmaya çalışacağız. Bu da Müslümanların üzerine fard olan, Müslümanların üzerine gerekli olan bir şeydir. He, dilin yetmiyorsa o zaman kalbinle buz etmek imanın zaten en alt, en alt parçasıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bizler davetçiler olarak elimizin yetmediği ortamlarda dilimizle inşallah düzeltmeye çalışacağız. Dilimizle inşallah hakkı haykırmaya, hakkı söylemeye hiçbir şekilde Haktan geri durmamaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle bizlere bu konuda yardım etsin. <gülüyor> Dünyevi hiçbir maslahat, hiçbir kaygı, hiçbir korku bize hakkı söylemekten, bize hakkı söylemekten ne yapmayacak? koymayacak bizi engellemeyecek. Çünkü Allah muhafaza bu korkular Allah korkusunun, Allah Azze ve korkusunun yanında kesinlikle korku değildir. Asıl korku Allah'ta, Allah'a derecelerle karşı yapılması gerekir. Bunun için belki makamımızı kaybedeceğiz, belki mevkimizi kaybedeceğiz, belki farklı farklı yerlere sürüleceğiz, belki farklı ortamlara atılacağız ama hakkı gizlemeyeceğiz. Hakkı söyleyeceğiz. Diyor ki Allahu Teala, hakkı gizleyenden daha zalim kim olabilir? Ve men adallamu mimmen katema shahadatan 'indehu min Allah. Hakkı Hak olan şahitliği, hakkı haykırmayı gizlemekten, gizleyenden daha zalim kim olabilir diyor Allah Azze Celle. Onun için Müslümanlar hangi şartta olursak olalım, hakkı haykıracağız. Cihadın en büyüğü, zalim padişahın yanında, zalim padişahın, hükümdarın önünde hakkı haykırmaktır. Allah Azze ve Celle bizlere bu hususta yardım etsin. Evet, son olarak da yine, dil ile alakalı söyleyeceğimiz zikir olayı vardır ki bizler zikrullahı yani Allah azze ve celle'yi zikri Allah'ı hatırlamayı <gülüyor> hiçbir zaman unutmayacağız devamlı Rabbimizi hatırlayacağız ve dilimizi Rabbimizin zikriyle meşgul edeceğiz zikrin en büyüyüse Kur'an'dır unutmayın zikrin, zikrin farklı farklı kısımları vardır zikrin en büyüğü Kur'an'dır Kur'an'ın zikir manasına geldiğine dair çok ayet var. Kur'an'ın zikir manasına geldiğine dair çok ayet var. Bir ayetinde Allah Azze diyor ki وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ Diyor ki biz Kur'an'ı zikir hatırlamak için kolaylaştırdık. Düşünen, hatırlayan, örnek alan, tefekkür eden yok mu? فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ Düşünen, tezekkür eden, tefekkür eden Örnek almaya çalışan yok mu? Yani ne? Kur'an zikirdir. Kur'an okuyan kişi Allah'ı hatırlamış olur. Zikirin manası hatırlatmak. Zikirle alakalı daha önce çok şeyler söyledik. Genel manada zikir Allah'ı hatırlamak demek. Bize Allah'ı hatırlatan en büyük şeylerden birisi Rabbimizin kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman zikirlerin en büyüğü Kur'ansa Kur'an'la haşır meşhur olacağız. Rabbimizi Kur'an'ıyla gönder indirdiği kitabıyla ne yapacağız? Hatırlayacağız. Yine وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكِر۪ي فَاِنَّ لَه Yine Kur'an'ın zikir manasına ile alakalı Rabbimiz diyor ki kim zikrimden yüz çevirirse ona dünyada geçimi dar ederiz. Dar bir geçim veririm. Zikir burada Kur'an-ı Kerim'dir. Yani kim Allah'ın gönderdiği kitaptan yüz çevirirse Allah Azze ve Celle dünyada ona geçimi dar eder, geçim sıkıntısı verir. Bakın Kur'an ney? Burada zikir manasında. O zaman Kur'an'dan yüz çeviremeyiz. Kur'an'ı unutamayız. Kur'an'ı arkamıza atamayız. Devamındaki ayette Kur'an'ı arkalarına attığı için Kur'an'ı arkalarında unuttukları için diyor Allah Azze ve Celle, biz de onları kıyamet günü kör ve sağır olarak haşrederiz. Onları kör ve sağır olarak unuturuz. Yani o şekilde haşrederiz. Çünkü onlar dünyadayken benim kitabımı unutmuştur diyor Allah Azze ve Celle. Evet, zikir iki kısma ayrılır. Birincisi insanoğlunun zikri, ikincisi diğer mahlukatın zikri. Diğer mahlukat da Allah Azze ve zikreder. Taşlar, ağaçlar. Bütün o e, şecere, semere dediğimiz her şey Allah'ı zikreder. İnsanın zikri ise üç kısımda toplanır Dilin zikri, kalbin zikri ve amelin zikridir. Zikir, dille olacak. Dille Kur'an okumak bir zikirdir. Allah Azze ve Celle'nin işte şanına yaraşır şekilde onu büyütmek, yüceltmek, hamd etmek, tesbih etmek bir zikirdir. Mesela namazdan sonra yapılan zikirler bir zikirdir. Bu, e bunların hepsi işte dilin zikirdir. Kur'an okumak dilin zikridir. Kalbin zikri, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini, büyüklüğünü, azametini düşünerek zikretmektir. Allah'a imanın artmasıdır. Amelin zikri ise Allah uğrunda ibadet etmektir. Allah oğlunda bir şeyler yapmaktır. Namaz kılmak, amelin zikridir. Oruç tutmak, amelin zikridir. Cihad etmek amelin zikridir. Diğer bedenle alakalı tüm ibadetler amelin zikridir. İnsanla müminlerden talep edilen nedir? Üç türlü Allah'ı zikretmek. Sadece dille değil. Sadece kalple değil. Hem dille hem kalple hem de amellerle Allah'ı zikretmek. Allah Azze ve Celle hepimize bu anlatılan şeyleri en güzel şekilde anlamayı hayatına en yakın zamanda geçirmeyi hepimize nasip etsin söylenilen okunan ayetleri hatırlatılan hadisleri aklımıza bir tabirle kulağımıza küpe yapalım. Özellikle bu dille alakalı meseleyi kulağımıza küpe yapalım. Bu hususta birbirimizi uyaralım. Bu hususta birbirimizle yardımlaşalım ki okuduğumuz şeylerin, anlattığımız şeylerin semeresini hayatımızda görelim. Anlatalım. Bu hafta anlatalım. Bir daha hafta gidelim başka bir şey anlatalım. Bir daha hafta başka şeyler dinleyelim. Böyle devam etmeyelim. Anlattığımız şeyler hususunda birbirimizle yardımlaşalım. Bu hususta birbirimizi teşvik ederek Rabbimizin rızasını almaya çalışalım inşallah. Subhanakallahumma bihamdik, neshadu an la ilahe illa ent, nestağfirukallahumma ve netûbü